fakat faza fawzan azima. Amma ba'd fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khayran hadi hadi Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muhdesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'ati ve Değerli kardeşler namaz ahkamı ile ilgili yapmış olduğumuz çarşamba geceleri yapmış olduğumuz bu dersimize devam ediyoruz. Geçen hafta son olarak tesbihatla alakalı namazdaki namazdan sonra yapılan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet olunan zikir ve tesbihat çeşitlerine değinmiştik, yer vermiştik. Altı tane suret olduğunu, altı farklı şekilde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu tesbihatı yaptığını söylemiştik. Ve bunun birçok faydasının olduğunu da ilim ehlinden nakledip zikretmiştik. Ee, ne demiştik? Bir insan eğer sünneti geldiği farklı şekilleriyle uygularsa öncelikle o ibadet ne olmaz? Adet haline gelmemiş olur. Adet halinden çıkar. Geleneksel olarak yapılan bir moddan çıkar. İbadet şekliyle icra edilmeye devam eder. Sonra başka bir faydası neydi? Sünnetin yaşanmasına, Sünnetin yaşanmasına sebep oluruz. Yani bir seferinde elhamdülillah, allahu, Subhanallah, Elhamdülillah, Subhanallah ve Elhamdülillah, 25 defa diyorsun. Bir seferinde 10 defa diyorsun. Bir seferinde 11 defa diyorsun. Neye sebep oluyorsun bu şekilde? Sünnetin yaşamasına ihya ediyorsun sünneti ecir var bunada. Başka bir faydası sünnetin unutulmamasına ne yapıyorsun? Sebep buluyorsun. Çünkü sünnetler terk edile terk edile ne yapılır? Unutulur. Bugün öyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde zahir sünnetler vardı ki bugün çağlar üzerinden geçti. insanlar onun amel etmeyi terk ettiler. Ve böylece ne oldu? O sünnetler birçok insan nezdinde kalktı. Ve hamd sünneti olan bağlılığıyla bilinen e, ilim ehli ve onların kitaplarını okuyan talebeler hala ne yapmaktalar? O sünnetleri yaşayıp hayatlarına uygulanmaya çalışmaktalar. Evet, neydi bu suret çeşitler arkadaşlar? Namazdan sonra, e, tespihat e, selamdan sonra tespihatın çeşitleri nelerdi, bize kimler söyledi? Geçen hafta giderse gelen. Evet. Önce Kasım kardeşimiz bir tane söylesin. 25 sefer Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilaha illallah, ve allahu akbar. Evet. 25 sefer Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilaha illallah, ve allahu akbar. Sünnette varit olduğu, sahih olarak geldiğini zikretmiştik. Diğer bir şekil arkadaşlar. Evet İsmail abi. 33 defa Subhanallah, 33 defa elhamdülillah 34 defa allahu akbar. Evet. 34 defa allahu akbar. Bu da sünnette bu şekilde gelmiş. Ne yapılabilir? Tespihattan sonra da çekilebilir. Başka? Evet Erol abi. Onar diyor şekilde. Evet. Onar defa. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allahu Allah. Ekber. Evet. Üçüncü suretti bu. şekilde. Dördüncü şekil. Evet Ömer. Alt, üç, altı tane zikretmiştik. Geriye üç tane kaldı. <gülüyor> on bir dedi Tolga. Evet. On bir defa da ne yapabiliriz? Çekebiliriz. Tabi bunların delilleri Rivayetlerin geçtiği yerler, geçen hafta onları ne yaptık biz? Naklettik, zikrettik. 11 defa. Evet Ömer. ekber Evet, subhanallah ve elhamdülillahi ekber diyerek 33 defa ne yapıyoruz bunu söylüyoruz. Kaçıncı surete oldu şekil oldu? 5. Evet. Son şekilde bize Kadir söylesin. 13 defa, 13'er defa değil mi? 33 defa subhanallah, 33, sefer. 33 sefer. Değil değil değil Allah Allah Allah şey, Evet. Onu söyledik değil mi? Onu da söyledik. Evet. bir süret... 11'i söyledik. Onu söyledik. He onu söyledik. değil. Evet. Bu şekilde böyle ne yaptık? Bunları da tekrardan hafızamızda canlandırdık, tazeledik. Bu sünnetleri ne yapın sizler de ihya edin, yaşayın, yaşatın, öğretin etrafınızdaki insanlara. Kimi zaman acelesi olan insanlar, kardeşlerimiz, namaz kılan kimseler ne yapabilir? On kere çekip çıkabilir. Namazdan sonra vakti olup oturan kimse uzun olanı tercih edebilir. Ama sonuçta e, bu nedir? Sünnettir. Onu da söyledik. Sünnettir. Bu sünneti ne yapmak lazım? E, namazımızın e, kemali için, mükemmelliği için, Allah katındaki derecesi e, için... Ne yapmamız lazım? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi usalli. Beni gördüğünüz şekliyle namaz kılın. Bu tesbihatta namazdan, namazın akabinde namazla birlikte söylenilen yapılan zikirler. Evet bu hafta Cuma namazı bahisine, konusuna değineceğiz. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve aleykâtu. Evet Cuma günü Allahu Teala'nın Müminlere, Müslümanlara, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine bahşettiği bir faziletli gün. Güneşin doğduğu en hayırlı gün. Birçok fazileti var. Allahu Teala'nın lütfu, keremi, ikramı gereğince biliyoruz ki bazı günler var ki haftanın ve senenin diğer günlerine daha üstün kılınmış. Mü'min kul, uyanık mü'min kul, ecrin, sevabın, hasenatın ardında koşan mü'min kul, ne yapar? Bu fırsatları kaçırmaz. Yani cuma gününe uyanan, o güne başlayan bir kimse, diğer günlere başladığı gibi ne yapmamalı? Başlamamalı. Programını önceden yapmış yapıp hazırlamalı. Mesela, ki bu cuma ile alakalı ilgili meselelerde değineceğiz. Yani Cuma günü programına o gün Cuma günü için Gusul Abdesti alması almayı programını yapmalı, koymalı. Kokusunu güzel kokusunu evden çık erken çıkacaksa eğer o gün maalesef Cuma günleri tatil olmadığı için insanlar Cuma günü yine işe gidiyor. Ne yapmalı? Yanına güzel kokusunu almalı, misvanı almalı. Hatta o gün için, Cuma namazı için ne yapmalı? Güzel bir elbise, yeni bir elbise, temiz bir elbise giymeli. Cuma namazında imamı güzelce dinlemeli. Hutbeye kulak vermeli. Bu şekilde yine Keh Suresi, Cuma gününün sünnetlerinden. Kim Cuma günü Keh Suresini okursa diyor, gökten ona bir nur iner. Kevs suresini okumalı. Ne bi Aleyhisselatü Vesselamın dediği gibi Cuma günü ne yapmalı? Bol bol salat getirmeli, salavat getirmeli. Peki Cuma gününe Perşembe gecesinden hazırlık yapıp yasinler okumak, gecelin kalkıp ibadet etmek, o geceye ibadet, o geceye has ibadetler yapmak, nasıldır güzel bir şey midir? Bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı bir mahzurdur. Nehyedilmiş bir yasaktır. Aleyhisselatü vesselam diyor ki Cuma gecesini yani perşembe Cuma'ya bağlayan geceyi ne yapmayın? İbadete haskılmayın. O geceye ait özel ibadetler yapmayın. Ama sen allah Teala'nın Kur'an'da zikrettiği gecelin az uyuyan ve bil eshâr hum sahur vaktinde, seher vaktinde istiğfar eden gecenin üçte birinde kalkıp Allah'a el açıp gözyaşı döken bir insansan haftanın diğer günlerinde. Perşembe günü bu ibadet yapmanda da bir beis yok. Çünkü sen her zaman yapıyorsun. O geceyi has ne yapmadın bir şey kılmadın. Ama hadi öyle bir komşularla bir araya gelelim. Bu hafta perşembe gecelerini sohbete ayıralım. Kur'an okumaya ayıralım. Gece kalkıp namaz kılmaya ayıralım dersen. Ne yaparsın? Hata yaparsın, hata edersin. Tabi dedi ki Allah-u Teala'nın bir lütfu, bir ikramı fazl bu keremi. Nebi Vesselam buyuruyor ki "Men gassala yevmel cum'ati ve ğıhtasala. Kim cuma günü yıkanır ve gusül alırsa." Tabii bunların hepsine için Allah'ın bizden istediği için. Allah bizden bunları istediği için. Ve bekkara ve ve cuma namazına erkenden giderse, erken davranarak erken vakitte camiye giderse. Ve meşa ve yürür ve Yürüyerek gider, bir bineye binmeden giderse, bu da eftal olan faziletli olan. olan yürüyerek gitmek. Vadena min al imami, imama yaklaşırsa, arkalarda böyle değil de imama doğru yaklaşırsa. Ostem'a valem yel gu, imama dinler. Boş konuşmazsa, yani, şimdi bunun ne olduğunu anlatacaz. Lagu etmek demek. Yani konuşmak, hutbe esnasında konuşmak. Hatta ilim ehli buna neyi de katıyor? Yanındaki hapşurduğu zaman yerhamükallah demeyi bile. Konuşmayacaksın. Hutbe esnasında. Diyor ki aleyhissalatü vesselam "Kan lehu bi kulli hutvetin Kâne lehu bi kulli sene. Camiye giderken attığı her adıma bir senenin sevabı yazılır. miha ve kıyamihâ. O senenin Orucu ve neyi? Kıyamı, gece namazı. Bu hadis sahih hadis. Sana desem hatırladığım kadarıyla Ebu Davud da küçüğü. Biraz sonra kaynağında naklederiz. Evet. Şeyh Halbani de sahih diyor bu hadise. Görüyor musunuz allah Teala'nın lütfunu? Yani siz Cuma ya gidiyorsunuz, kimisi bu lütfu bilerek, bu fazileti bilerek gider. Kimisi de o gün kalkmış, diğer günler gibi. Sabah namazına belki kalkamamış. Abdest, kusul abdesti alamamış. Anları bir hattap cumayı kıldırırken sahabeden bir tanesi geç geliyor. Diyor, "Niye geç geldin?" yani. Sünnet Peygamberin sünneti ne? Camiye erken gitmek Cuma günü. O da diyor ki, yani ev uğramadan işim bir şeyle meşguldüm, abdest alıp geldin. Hem geç geliyorsun hem de abdest yani gusül dahi olmadan geldin diye herkesin önünde ne yapıyor o sahabeyi? Azarlıyor. Yani sahabenin nezdinde Cuma'ya gufur abdest almadan gelmek kusur sayılan bir yani, yani davranış biçimi. tabi fazileti böyleyken Cuma namazının, Cuma gününün Cuma namazına gitmemenin de cezası bir o kadar ağır hayli ağır diyor ki ve vesselam فَلَا هَلْعَسَى أَحَدُكُمْ اَنْ يَتَّقِذَ السُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ ala رَأْسِ مِيلٍ اَوْ مِيلَيْنِ Sizlerden birisi diyor, olur da bir sürü sahibi olur. Şöyle, şehrin bir milim, iki milim dışında. فَيَتَعَذَّرُوا عَلَيْهِ الْكَلَعُ فَيَرْتَفِعَ Sonra hayvanlarını otlatmak, merada gezdirmek zordur. Uzaklaşır biraz böyle el Cuma tu, sonra Cuma günü vakti gelir, Cuma vakti gelir. Fela, yeci vela, yeshheduha, bu adam hayvanlarıyla meşgul olur, işiyle meşgul olur. Aleyhisselam o gün yaşadığı atmosferden bahsediyor. Bugün de insanlar ya dükkan açtık, şimdi şehrin göbeğinde Cuma vakti kapanır mı diyor, değil mi? Yani cemaatle namaza geçtik, biz bu, diyoruz ki Cemaatle de namaza git, kapat dükkanı kapatabilir, yani kapat dükkanı. Allah'ın nidasına ne yap? İcabet et. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Cuma'ya gelmez ve ona katılmaz. Ve teci'ül cum'atu diğer bir hafta gelir, bir hafta sonra Vallahi la, la o, o cumaya da katılmaz. Ve teci'ül cum'atu fe la yeşheduha. başka bir üçüncü cuma, üç hafta olur ona da şahit olmaz, katılmaz ise hatta yitba ala kalbihi. Allah onun kalbine ne var mühür vurur. Yani bizim halk arasında ne deniyor? 3 cumaya gelmeyenin ne diyorlar? Cenaze namazı kılınmaz. <gülüyor> düşer mi diyorlar. Evet. Bu hadis İbn Kuzeymen'in sahihinde, İbn Mace'nin sünneninde rivayet ettiği bir hadis. Şeyh Albani Hasan diyor bu hadise. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Cuma namazına gelmemek, Cuma namazına gitmemek birçok fazileti kaybettirmekle birlikte insanın ne yapıyor? Kalbine, insanın kalbine mühürlenmesine sebep oluyor. Yani Allah Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemin bu vermiş olduğu haber çok ağır bir haber. Kalbin mühürlenmesi, artık o insanın kalbin mühürlenen insanın bir şeyler hissetmesi bir şeyler görebilmesi zordur. Yine diyor ki bir rivayette Ebu Hurayra ve İbni Ömer radıyallahu anhuma Ennehumâ semi'â Rasûlallâhi sallallâhu aleyhi ve sellem yekûl alâ a'vâdi minberihî Aleyhisselatü vesselâm minberindeyken Cuma hutbesini verdiği o merdivendeyken onun Nevi Aleyhisselatü şöyle buyurduğunu duyuyorlar. Le yentehiyenne akvamun an veda'ihimul cumu'at İnsanlar ya Cuma'yı terk etmeyi bırakırlar, Cuma'ları terk etmeyi bırakırlar. Evle لَيَخْتِمَنَّ Allahu عَلٰى قُلُوبِهِمْ Ya da allah Teala onların kalplerine ne yapar? Mühürler. ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ Ve böylece o insanlar ne olur? Gafil. Kimselerden olur. Buradan da anlıyoruz ki Cuma namazının terki cuma namazının terkinin oku cezası çok ağır. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki men tarakal cum'ate 3 cum'a mutavaliyat peş peşe kim 3 cumayı terk ederse ki bazı ilim ehli bazı ilim ehli diyor ki peş peşe 3 cuma değil. Mesela adam hayatında 2000 yılında bir kere terk etmiş, gitmemiş. 2011'de bir daha gitmemiş. 2012'de bir daha gitmemiş. Üç tane olmuş. Böyle görenler de var. Bazıları da bu rivayet ve buna benzer rivayetlerden dolayı diyor ki peş peşe üç cuma. Kim gitmezse, ne bedel İslam'a ve bu insan İslamını yapmıştır, ardını atmıştır. Yani onunla artık ne yapmamıştır, onu kabullenmemiştir. Bu yala mevkuf olarak sahih bir isnatla rivayet ediyor İbn Abbas'tan. Çok ağır, tehdit içeren bir söz. Ama maalesef bugün insanlar birçok bahaneyle birçok bahaneyle ne yapmıyorlar? Cuma namazına gitmiyorlar, katılmıyorlar. Haklarını da aramıyorlar bu hususta bu konuda. Yani ben Hindistanlı bir arkadaşımla konuşuyordum Medine'deyken. Adamlar biliyorsunuz bir milyara yaklaştılar nüfusları. Yaklaşık 100 küsur milyon, 200 milyona yakın da Müslüman var Hindistan'da. Dedi ki bana, nasıl dedi sizin orada dedi memurlar, devlet dairesinde çalışan insanlar namaz kılabiliyor mu? Namaz kılmanına izin veriliyor mu? Yok dedim yani buna izin verilmiyor. Dedi. Ya Hindistan'da bile dedi bizim dedi, Müslümanlar namaz kılabiliyor. Ama tabii hak aramak meselesi var. İnsanlar bunu hak olarak arayacaklar. Bakıyorsun ki insanlar yani Allah'ın emriymiş gibi cuma namazlarını insan emirlerine terk ediyorlar. Görevimiz var diyor. Tamam sen görevin var da insanlara hizmet edeceksin ama bu vakit geldiğinde ne yapacaksın? Cuma namazına gideceksin. Cuma namazını kılacaksın. Hele kimilerde var ki zavallılar Basit sebepler ardına takılarak Cuma namazlarını terk ediyor. Kimisi futbol maçı seyretmek için stadyumda, kimisi konsere katılmak için şehrin bilmem neresinde. Anlamsız ve gereksiz bahaneler, sebeplere dayanarak ne yapıyor insanlar? Cuma namazlarını terk ediyorlar. Evet. Cuma namazının dediğimiz gibi Cuma namazında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere tavsiye ettiği hatta emrettiği bazı hususlar var. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ne dedik temin Ben hadiste? Men ghassale yevmel cum'ati vaktesele kim cuma günü yıkanır ve gusul alırsa Obekera ve betekera erkence yola çıkar, cami erken gelirse, ve meşâ ve lem yürür ve binaya binmezse, ve denâ minel imâmî imama yaklaşır ise ve istema ve lem yalğudinnar ve konuşmaz ise, kâne lehu bi kulli khuṭwati ecru Her adımına bir sene sevabı. Sıyamihâ ve kıyâmihâ. O senenin oruç ve kıyamı. Bu hadis müsned-i Ahmed'te, Ebu Davud'da, Nesai'de tirimizi de rivayet olunmuş. İbn Hibban da rivayet olunmuş bir hadis. İbn Huzeyme de rivayet etmiş. Bağavi de aynı şekilde rivayet etmiş bir hadis. sahih bir Hadis. Tabii cumaya erken gitmenin sevabı ne? Deve kurban, Deve kurban etmek. Diyor ki: Ebu Hurayra radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "İza kana yevmel cum'ati cuma günü olduğunda va kafetil melaike tu alabil mescid melekler melekler caminin kapısına durur bu zetubbun ev fel evvel sıra sıra gelenleri ne yaparlar yazarlar önce ilk geleni sonra ardından gelenleri yazarlar bu o muheciri Kemetillevidi beden ilk vaktinde gelenin misali Cumaya bedene deve kesen gibidir deve yap, kurban beden gibidir tüm mekellevi bakara sonra inek tüm mekepsen sonra koyun koç tüm mecajetten tavuk tüm mebeyzeten sonra yumurta. Faida xarj el imamu bakın imam hutbeye çıktığı zaman imam hutbeye çıktığı zaman Tavav suhufahum. Melekler diyor ne yaparlar? Eller, ellerindeki defterleri kaparlar. Kapatıyorlar. İmam nereye çıkana kadar? Hutbeye çıkana kadar yazıyorlar. Sen ya da nereden olursun. Ya inek, sığır, ya koç, ya tavuk, ya da yumurta. Diyor melekler Ellerindeki sayfeleri ne yaparlar? Kaparlar. Ve hutbe biliyorsunuz zikirdir. Allah-u Teala'ya hamd edilir. Resulüne salat edilir. Ve onu dinlerler. Melekler dahil abi ona şahit oluyorlar. Tabi Selefi Salih'in döneminde zamanında cuma erkek erken gitmek o zaman onların hayatında yaşadıkları bir dini şiar dini pratik, dini bir yaşantı biçimiydi. Diyor ki, Ebu Şame, bununla alakalı olarak, وَكَانَ يُرَى فِي الْقَرْنِ الْاوَّلْ بَعْدَ تُلُعِ الْفَجْرِ اَتْ تُلُقَاتْ مَمْلُؤَ مِنَ النَّاسِ İlk çağda, Nebi Aleyhisselatü yaşamış olduğu, ondan sonra gelen o ilk çağda, fecir doğduktan sonra, sabah namazı vakti geldikten sonra, الطرقات مملوءه من الناس يولر insanlarla dolup taşardı akın akın akın akın yemşuna fi's terz ve izdihimuna fiha ila'l cami yollarda ne yapıyorlar yürürler ve izdihimuna fiha ila'l cami kalabalık bir şekilde akın akın camiye giderlerdi ki ayyamu'l id bayram günleri gibi bayram günleri gibi hatta inda ves zalik Ta ki bu ne yapıldı diyor? Unutuldu. Kaybolup gitti. Fekil denildi ki. Yani bazıları diyor ki: "Evvelu bid'atin uhdiset fi'l-İslam terkü'l-bukuri ila'l-cami'." İslam'da ilk çıkarılan bidat camiye erken gidilmenin terk edilmesi bidatidir. Yani böyle diyenler de var. Tabi bu tartışılacak bir ifade, son ifade. Çünkü ilim diyor ki, bundan önce birçok vidatliler ortaya çıkmıştı. Cehmi'lik gibi ve daha öncesinde kaderi inka edenler gibi. Demek ki ne yapmak lazım? Cumaya erken gitmek lazım. O gün fazileti var o günün fazileti, ecrü var. Gelelim gusül meselesine. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki مَنِ اِخْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ Kim Cenabet'ten, cunupluktan yıkanır gibi gusül alırsa, o şekilde gusül alırsa, sonra giderse, camiye ilk vaktinde, فَكِ أَنَّمَا قَرَّبَ beden Sanki diyor, ne yapmıştır? Deve kurban etmiştir. Ve burada Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Cuma günü gusül abdesti almanın faziletine işaret ediyor. Diğer rivayetlerde bakın şimdi diyor ki Aleyhisselatü Vesselam İzâ câ'e ahadukumul cüm'ate felyaghtesil Sizlerden birisi Cuma'ya geldiğinde ne yapsın? Felyaghtesil Gusül alsın. Gusletsin. Bu rivayet Bukhari'de ve Müslim'de. Sahih bir rivayet. Diğer bir rivayet, İbn-i Hibban rivayeti diyor bunu. Ve Ebu Avvane merfu olarak, ''Men etel cum'ate minel ricali vel Cumaya gelen kadınlar ve erkekler ne yapsın? Yıkansın, gusül alsın. Tabi kadınların da cumaya gitmesi nedir arkadaşlar? Sünnettir. Gidebilirler. Engel olunmaz. Gitmek istedikleri zaman cuma namazına katılabilirler. Bugün mesela Suudi Arabistan'a gittiğiniz zaman Medine'de, Mekke'de kadınların da cuma namazına geldiklerini ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz. Yani katılabilir. Katılırlarsa onlar hakkında da gusül ne yapıyor? E, sünnet oluyor. O men lem ye'tiha aleyhi gusül <gülüyor> Hamid bin Sulaim Al Ansari radıyallahu anh, "Söz veriyorum. Aşk ederim." dedi. "Söz veriyorum. Aşk ederim." dedi. "Söz veriyorum. Aşk ne demek vaciptir? Bir görevdir. Yani yapması lazımdır. Buradan da anlıyoruz ki bazı ilim ehli de bu görüşe etmiş, Onların da bu görüşe meylettiğini görüyoruz. Cuma günü gusül abdesti alınmak nedir diyorlar? Vaciptir. Farzdır. Yani bir insan terk ederse ne var? Günaha girer. Anlamında. Aynı şekilde rivayetlerde Cuma günü misvak kullanmak ve koku sürünmek, güzel koku sürünmek Cuma'nın adabından olarak zikrediliyor. Tabii misvak denilince i̇bn Teymiye Rahimahullah'ın burada zikrettiği bir fayda var. Onu da nakledelim. i̇bn Teymiye Rahimahullah, efdal olan misvakı ne yapmak? Sol elle kullanmak. Sünnet olan diyor. Yani güzel olan, efdal olan Misva'ı sol elle kullanmak. Çünkü diyor misva kullanmak eza'yı pisliği gidermek babındandır. <gülüyor> Aynı sümkürmek ve balgam atmak burundan çıkan suyu dışarı çıkarmak gibi. Bu tür şeyler diyor ne yapılır? Sol elle, sol elle yapılır i̇bn Mansur el-Kevsec'in i̇mam Ahmed'ten Ahmet'ten rivayeti de bu şekildedir. Ve yine diyor biz ve ma alimne ahaden minel e'imme hâlefe vizâlik. İmamlardan da bu görüşte muhalefet edeni ne yapmıyoruz? bilmedik görmüyoruz. Yani misva kullanırken yahut dişlerini fırçalarken ne yapman lazım? Soruyoruz. Bakın İslam edebi, İslam ahlak. Yani geçen derste de gördük ya büyüye önem vermek. Büyüklere saygı duymak anlamında. İslam her şeye ne yapmış? Din öğretmiş. Bir ne var? Terbiye var. Sıralama var. Disiplin var. Yani dişlerini temizleyeceksen sol eline temizlediyor. misfa kullanırken sol elinde misfağını kullan diyor. Aynı şekilde Cuma'nın içinde Cuma günüyle alakalı zikretlenen ee, hasletlerden bir tanesi de ne yapmak? Cuma günü böyle temiz elbise, güzel elbise giymek. Abdullah İbni Selam diyor ki Ennehu Semi'an Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Yekul alal minber cum'a. Nebi aleyhissalatu vesselam'ı Cuma günü minberde şöyle söylerken işittim. Ma ala ahadikum levüştera sevbeynil yevmil cum'a. Sizlerden birisi Cuma günü için şöyle iki elbise satın almasında ne yoktur? Bir beyaz yoktur. Alabilir. Siva sevbey mihnetihi. İşinde, işinde, mesleğinde giydiği elbisenin dışında, cuma günü için iki tane elbise alıp giymesinde ne yoktur diye aleyhissalatü vesselam? Bir beysi yoktur. Bu rivayet, Ebu Davud'un vebni Mace'nin, Süne'nin de rivayet etmiş olduğu bir rivayet. Şeyh-i Albani Rahimahullah da bu rivayete sahih diyor. Demek ki cuma günü, Müslüman ne yapacak? Güzel kıyafet ayıracak. Cuma'lık kıyafeti olacak. Pırıl pırıl, tertemiz olacak. Demin dedik ya Cuma kusuruyla alakalı olarak İbn Ömer rivayet ediyor. Babasından, Ömer'den. Ömer İbni Hattab diyor ki İbn Ömer İbn Ömer diyor ki babam diyor Cuma hutbesi için diyor, hutbe verirken muhacirlerden ki bunun başka rivetlerimiz Osman Radiyallahu, Han, Radiyallahu Anhu olduğunu görüyoruz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından ilk hicret edenlerden bir zat girdi içeri. Fena dâhu amâr. Ömer seslendi dedi ki, tu saatin hâzihi. Sen cumaya hangi saatte, hangi vakitte geliyorsun? Deve vaktinde mi? Sığır vaktinde mi? Koç mu? Tavuk mu? Yumurta mı? Yoksa melekler sayfalarını kapatmış ondan sonra mı? قال اني شغلت فلم انقلب الى اهلي meshkul oldum bir şeylerle uğraştım yani eve bile gidemeden geldim hatta sema'tu't ta'zin ezanı duydum geldim felem azit an yani tawaddat abdestten başka bir şey yapmadım hemen geldim meşguldüm قال امر والوضوء ايضا <gülüyor> bidabdest ha ana yani gusülle yok hem geç gelmişsin deveye girememişsin sığıra girememişsin koça girememişsin Tavuk ona da muzaffer olamamışsın. Yumurta onu da gitmiş. Bir de abdest ya. Abdest diyor bir de abdest. Hadi bunları kaybettin badem gusülden yırt. Gusülden fazileti al. Fakat <gülüyor> aleyhi ve Sen biliyorsun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Cuma günü guslü emre derdi. Cuma üstünü emre derdi. İlmâhli diyor ki Ömer bin Hattab gibi bir zatın muhacirin'in evvellerinden ilk hicret edenlerinden olan peygamberin ashabından bir zata insanların önünde insanların önünde abdest almasından dolayı azarlaması ancak bir vacibin terkinden dolayı olmuştur. Bir farzın terkinden dolayı olmuştur. Şayet bu farz olmasaydı diyorlar Ömer İbn-i Hattab Rahim Allah bir sünnetin terkinden dolayı ne yapmazdı? Şey söylemez diyorlar. Tabi ilim ehlinin cumhuru, alimlerin ço çoğunluğu cuma guslünü sünnet müekkede olarak görüyorlar. Sünnet-ü müekkede diyorlar. Niye sünneti müvekked ediyorlar? Diyorlar ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir rivayette şöyle buyuruyor. Men tavadda yevmel cüm'ati febiha ve nimet. Kim cuma günü abdest alırsa güzel bir iş yapmıştır. Güzel bir iş yapmıştır. Ve men, men igtesele fehuve afdal. Kim de cuma günü gusül alırsa o daha nedir? Daha faziletlidir, daha güzeldir. Şimdi bakın arkadaşlar, bu çok önemli bir konu. Kim cuma günü abdest alarak geldiyse iyi iş yapmıştır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kusülü abdesti alırsa bu daha Faziletli. faziletlidir. Anladık mı hadisi? Evet. Yarın oğlu. Ne demiş Aleyhisselatü Vesselam? Hadisi tekrarla bize. Şimdi ben duydum. Kim cuma günü abdest alırsa güzel bir iş yapmıştır. Gusül alırsa daha faziletlidir. Eftaldir. Şimdi cumhur diyor ki, ilim ehlinin cumhuru diyor ki demek ki abdest alınsa da olur. Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kim gusül alırsa daha eftaldir. Yani gusül almak daha eftal ise almamakta da ne vardır? Ne vardır? fazilet vardır. En faziletli gusül ise abdestte de ne var? Fazilet var diyorlar. <gülüyor> Bu hadis İmam Ahmed'in Müsned'de, Ebu Davud'un Sünen'de, Nesai'nin Müstada'da, Tirmizi'nin Cami'inde, Darimi'nin Sünen'inde rivayet edildi diyor hadis sahibi hadis. Nasıl anlayacağız? Yahut öncelikle biz nasıl davranmamız lazım? Yani elimiz helen girmeden önce bilmemiz lazım ki Gusül abdesti almak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi buluğa ermiş. Her Müslümana vacip. Peygamber böyle buyuruyor. <gülüyor> Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh hutbede sahabeyi azarlıyor, kınıyor. Tavrı, davranışını ne yapıyor? Diyor ki bu böyle olmaz. Demek ki Cuma günü gusül abdesti almalıyız. İlim ehlinden bazıları sünnet-i dediyse de biz en ihtiyatlı olana ne yapmalıyız? dönmeliyiz. En ihtiyatlı olan da gusul abdesti almak. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bu da ilim talebelerinin işi. Hani Kim isterse ki ya hocam ben o kadarını anlamam. Bana ne kadar anlatsan da eftalmiş, en faziletliymiş ben bunu amel ederim derse en garanti olanı, en ahvat olanıyla amel ederim derse olur. Ama biz ilim talebesi olarak bunu da anlamak zorundayız. Diyor ki İbni hazm -i rahimahullah. Şayet diyor bu hadis sahih ise ki sahih. لَمْ يَكُنْ فيها نص ولا دليل أَلَّا اَنَّا غُسْلَ الْجُمْعَةِ ليس Bir vacip. Bu hadis cuma günü gusül abdesti almanın vacip olmadığına delil teşkil etmez. Ne kadar bir iddia, büyük bir iddia. Ama açıklayacak şimdi. وَاِنَّمَا فِيهَا اَنَّ الْوُدُعَ نِعْمَ الْعَمَلِ Bu hadiste anlaşılan nam namaz için alınan abdestin güzel bir davranış oldu. anne الْغُسْرَ اَفْضَلُ Gusül ise efdal olan. Zaten bunda şüphe yok. Yani cuma namazına gusül almadıysan mecburen ne alacaksın zaten? Abdest alacaksın, namaza geliyorsun. Diyor ki allah Teala şöyle buyurmakta. وَلَوْ اَعْمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ lakana خَيْرًا لَهُمْ Bakın çok önemli bir delil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Ali Suresinde 110. ayet. Ehli kitap iman etseydi Lekâne khayran lehum Onlar için Daha hayırlı olurdu. Yani i̇man etmek onlar için daha hayırlıysa iman etmemekte de bir hayır var mı? Bu anlaşılır mı buradan? Anlaşılmaz. Onlar için tek hayırlı olan şey ne? İman. Yani Arapçada her zaman bu Daha efdaldir, daha hayırlıdır Dendiğinde Onun dışındaki şeyin Hayır içerdiği, faziletli olduğu anlamına Gelmez. Gelseydi derdi ki ehli kitap iman etseydi onlar için daha hayırlı olur. Yani çok hayırlı olurdu. İman etmemelerinde bir hayır var mı? Yok. Kesinlikle yok. yok. Demek ki bu hadiste gusül daha eftaldir dendiğinde guslun dışındaki abdestin de faziletli olduğu anlamına gelmez. Yani faziletli olduğuna derken buradaki vücubiyeti düşürdüğü anlamına gelmez. Elbette sen namaz abdestini alıp zaten camiye geleceksin. Ve bu davranış güzel bir davranış, çirkin bir davranış değil. Ama gusül Hı. en faziletlisi. E diyor ki bu hadisten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gusül her buluğa ermiş kimseye vaciptir. Hadis arasında bir çelişki yok. Şimdi bunları gördükten sonra, bunları okuduktan sonra bir Müslümanın ne yapmaması lazım? İçinin rahat olmaması lazım. Cuma günü şayet yıkanmadan evinden çıkıyor. Yahut namaza gusül abdesti almadan çıkıyor ve namaza gidiyorsa hem fazileti kaçırıyorsun hem de farz ise vacibi terk ediyorsun günaha gidiyorsun. Şeyh Abdülaziz Bimez Rahimahullah diyor ki şayet bir kimse o gün hem cünüpluktan gusül alması gerekiyor ise, hem de cuma gusülü alacaksa, ikisinin niyetini ne yapabilir? Bir, yapabilir? bir yapabilir. İki niyeti bir yapar. Hem cırıptan, cırıpluktan gusül almış olur, hem de cuma namazı için gusül almış olur. Aynı tek bir gusülle. İkisinin de sevabına ne yapmış olur? Varmış olur. Evet. Bu da cuma namazı gusülüyle alakalı söyleyeceğimiz bir husus. Yapılan başka bir hata. Cuma günü. Hatibi hutbe veren imamı yapmamak? Dinlememek. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü Cuma günü imam konuşurken yanındaki kişiye sus bile deme diyor. Konuşan kimseye. Yani Birileri bıdı bıdı bıdı konuşuyor diyelim yanında. Sen de onlara dedin ki ansit yani sus. Diyor ki fakat lagav sen diyor ne yaptın boş konuştun. Yani sen konuşmuş oldun cumada. Onu bile demeyeceksin. Yani emri bil maruf oluyor bu değil mi? Cuma hutbesinde konuşan bir adama sus demek. Ona emri bil marufta bulunmak demek. Bunu dahi yapmayacaksın. Yani meleklerin kulak verdiği, dinlediği Allah'ın zikrinin geçtiği o cuma hutbesinde ne yok arkadaşlar? Konuşmak yok. Hatta bu konuda o kadar vurgulanmış ki yanındaki insanları susturmak için sus bile demeyeceksin. Kim de diyor boş konuşmuşsa bir rivayette felâ cüm'atelahu diyor. Onun cuması yoktur. Yani cuma sevabı almamıştır. Yani İlim ehl ittifak etmiş ki cuma namazı kıldı bu adam. Ama sevabı kaçırdı. Bazıları var öyle bakıyorsun. Ne yapıyorlar? Cuma günü yanındaki insanla imam başlayınca hutbeye bunlar başlıyorlar. Sanki yıllardır yıllardır görüşmüyorlar iki kişi. Ben çok denk geliyorum. Tabii bir şey de diyemiyorsun. Aleyhissalatu vesselam demiş ki: "İzakul kulta li sahibi kayamal yevmel cum'ati ensit ve'l imam Yanındaki Yani arkadaşına Konuşurken sus dersen, imam da hutbedeyse sen diyor Aleyhisselatü Vesselam, ne yaptın? Fakat la gavte. Boş konuştun. Dediğimiz gibi tehlikeli bir durum. İlim ehli sus diyen insan hakkında böyle denildiğine göre diyorlar. Aynı şekilde yanındakinin hapşurduğu zaman ona yerhamlıkallah demek de bu babtandır diyorlar. Çünkü emr-i bin Mağruf mertebesinde olan şeyler veya mesela Şeyh Albani Rahimahullah diyor ki İmam mesela diyelim salavat Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın adını zikrediyor. Salavat dahi getirilmez diyor. Niye? Çünkü İmamın her Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in adını andığında o da Cuma günü o cemaatin salavat getirdiğini düşünün. Orada ne olacak? Hutbeye kulak verilmeyecek bir ses olacak, gürültü olacak. Bundan dolayı ne yapılmaz diyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a salavat bile getirilmez diyor. Yine ilim ehli diyor ki selam verildiği zaman selam dahi alınmaz. Ya sen Cuma'da oturmuşsun imam konuşuyor hutbede. Ama sen ne yapıyorsun? Birisi geliyor Esselamu Aleyküm diyor, sen de Aleyküm Selam. Yok, selam almayacaksın. Cuma esnasında, hutbe esnasında selam dahi almayacaksın. Tabi bazıları da uyuyor. İmam başladığı zaman hutbeye artık neyse hikmeti başlıyor horlamaya. Orada bir fazilet var. Ona şahit olmuş. Olmak lazımken, o zikri dinlemek lazımken o da uyuyor. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü vesselam sizden birisinin diyor cuma günü uykusu gelirse camide felyetahavvel min meclisi zalik ila gayrihi. Başka bir yere gitsin. Yani başka bir yere gitsin. Vardır onun bir hikmeti. Başka bir yere geç. Şöyle uykun kaçsın, hareketlen. Ne olsun ki uykun sana orada Uyku senden, uzakla, şey, uyku senden kaçsın, Eğer o, o sana uyku getiren oradaki şeytansa ne yapmış ol? O, onu terk etmiş ol. O yerden ayrıl. Aynı şekilde imam hutbe verirken cuma günü ne yapılmaz? Bir direğin arkasından yaslanılıp imama sırt çevrilmez. İmama sırtını vererek dinleyemez. İbn-i diyor ki, Rahimahullah, <gülüyor> cuma günü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ashabu diyor bütün hepsi yüzleriyle peygambere doğru dönerlerdi. <gülüyor> hutbe vakti peygamberese ne yapardı? Yüzünü onlara dönerdi. Yani sırtını ne yapıyor hatip hutbe veren imam kıbleye dönüyor. Niçin? Senin seninle yüz yüze gelmek için. Bunun hikmeti bu diyorlar. Sen ne yapamazsın? Sırtını imama dönerek dinleyemezsin. Sen de ne yapacaksın? Oraya bakacaksın. İlim de aynı şekilde bunu ne yapıyor? Zikrediyor. Bazıları da arkadaşlar rivayette geliyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki men messel hasa fakat lega. Sayım isimde. Camide taşlar olurdu. Peygamber döneminde. Çakıl taşları olurdu. Toprak cami. Bugünkü bizim İçinde yaşadığımız nimetler o gün henüz yoktu. Aleyhisselatü Vesselam secde ediyor, yağmur yağıyor. O toprak çamurla dönüyor. Yerler çakıl. Kim diyor? Cuma hutbesinde o taşlarla oynarsa, çakıllarla oynarsa ne yapmıştır? Boş iş yapmıştır. Boş işle uğraşmıştır. Yani bugün adam cep telefonunu alıyor. Yahut sakalıyla oynuyor. Yahut halıyla oynuyor değil mi? Halıdaki o oradaki kiri görüyor. Yani oradaki halıdaki kiri artık ona kim gösteriyorsa başlıyor onu kazımaya. Değil mi? Bunların hepsi şeytanın o kimseyi cuma faziletinden mahrum etmek için yaptığı vesveseler, verdiği fısıldadığı vesveseler. Cuma günü yapılmaması gereken bir husus ne yapmamak? İnsanların omuzlarını yararak, üzerlerinden atlayarak ilerlememek. Rivayette de bu şekilde geliyor. Kim kusur abdesti alır, erkenden gider, yürüyerek gider ve iki cemaatin iki kişinin arasını ayırmazsa diyor, ayırmazsa şu fazilete sahiptir. Ama maalesef bizim memlekette böyle bir şey var. Peygamber Aleyhisselam diyor ki, insanlar ilk haftaki fazileti bilselerdi, orası için kural çekerlerdi. Herkes oraya gidiyor. Düşünsene, elli kişilik saf, bin kişi gidiyor. Kura çekeceğiz. Nota huzurunda kura. Ama bilinmediği için herkes gelip herkes birbirine diyor, "Buyur sen sen." Yok, estağfurullah, sen sen git. Halbuki çok fazla bir yer. Ama dediğimiz gibi yani insanlar oturmuş arkaya, ön taraf boş görüyorsun. Diyor ki, "Elimahlı, bu durumda ne yapabilirsin?" İnsanların arasında açığa, açığa o boşluğa gidersin. Ama boşluk yok. Geç de gelmişsin. Abi öne gidiyorsun. insanlara eziyet veriyorsun. Bu caiz değil. Evet. Cuma namazıyla alakalı yapılan başka bir husus, yapılan başka bir hata. Cuma namazı öncesinde Cuma namazına ait olduğu zannedilen dört rekat yahut da iki rekat kılınan sünnet namazı. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> evinden çıkardı cuma günü. Camisine girer, camiye yani minbere gider, oturur. O basamaklılara. Sonra müezzin ezana başlar cuma ezanına. Ezan bittiği zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kalkar, ne vardı? <gülüyor> Hutbe verirdi. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ne evinde gelmeden önce cumaya. Şimdi bazıları hani cuma namazı kılıyorlar ya. Ne dedik biz? Ehli sünnet vel cemaat din, Kur'an ve Sünnet'te ne varsa ona bakar, bulur, amel eder. Ama ehli Sünnet ve cemaatin dışındaki insanlar atalarından, hocalarından, dayılarından, dedelerinden bir şey görür. Cuma namazından önce dörtteki Sünnet. Sonra ne yaparlar? Ona delil aramaya başlarlar, yaptıkları şeye. Ama ehli Sünnet ve cemaat öyle değil. Delil varsa amel eder, yoksa bırakır. Bir de tehli, bir tehli. Yaptığı, işlediği ameline sürekli delil arar. Acaba nereden bir delil bulabilir mi ki bu yaptığım şeye ne yapabileyim, devam edebileyim? İşte geçen gördük ya, adam arafe günü bin defa La İlahe illallah dersen şu kadar fazileti olur. Hadisini gönderiyor. Neye binaen? Hocasının arafe günü bin defa La İlahe illallah çektiğini öğrendikten sonra. Gönderdiği hadiste uydurma hadis. Önce ne yapması lazımdı bir insanın? Delil var ise amel etmesi lazımdı. Önce sen bir şeyler yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun. Sonra birileri sana diyor ki ya bu yaptığın şeyin delili ne? Sonra ona delil uydurmaya çalışıyorsun. Delil bulmaya çalışıyorsun. Böyle bir din olmaz, din anlayışı olmaz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü evinden çıkardı. Minbere oturur, ezan okunur. Ezan bitince kalkar hutbe verirdi. Diyorlar ki ya nereden biliyorsun? Belki evinde kılmıştır. Yani bunu söylemesi onun daha da cahil olduğunu gösterir. Niye? Yani Allah'ın dini böyle tahminlere, ihtimallere dayalı olsaydı, değil mi? neler olurdu? Ona rağmen cevap verme, cevap vermek için ilim ehli diyor ki, şayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde, cumaya gelmeden önce, cumaya gelmeden önce, namaz kılsaydı, aman, hanımları bize ne yapardı? Bildirirdi. Bir. İki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, cumaya hutbe oturduğu zaman, Vakit giriyor ve ne yapıyor müezzin? Kalkıyor, ezan okuyor. Orada vakit girdiği zaman ezan okuyor. Hatta bazı rivayetlerde ki bu ilim ehli arasında iktiraflı bir mesele. Cuma günü, Cuma namazı vaktinin öğlen namazından önce de kılınabileceğine dair neler var? Rivayetler var. Cuma'ya has bir husus. Buradan da anlıyoruz ki Cuma namazından önce ne yok arkadaşlar? Namaz yok dersek yanlış olur. Cuma namazından önce cumaya ait Cumadan önce kılan bir sünnet yok. Ama ne var? Mescid namazı var. Kim cumaya gelir ve imam diyor ne kadar hutbeye çıkana kadar Allah'ın yazdığı kadar namaz kılarsa. Sayısızca 100 rekat. Gittin camiye saat 9'da. Ezan okunuyor 12'de. Kaç saat? 3 saat. 3 saatte kılıyorsun namaz. Baktın ki 100 rekat kılmışsın engel olabilecek bir baba var mı? Yok. Niye? Çünkü delil var. İki, i̇ki, iki, iki, iki, iki, iki, Ama maalesef bakın bu sünnet unutulmuş memlekette. Değil mi? Niye unutulmuş? Veyahut da bu sünnetin amel, bu sünnet ile amel edilenmemesinin sebeplerinden bir tanesi de biliyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nehiyetti, yasakladığı bir şeyin Bugün Cuma günü camilerde yapılıyor olmaz. O da ne? Vaz. Cuma günü Cuma'dan önce vaz. Vazet, vaz meşru bir şey. Yatsızdan önce yap, yatsızdan sonra yap, öğlen de, günde beş vakit namaz var yap. Mikrofon aç gecelerin, Uykun kaçtı yap. Ama Cuma günü namazdan önce yapmayacaksın. Niye? Diyor ki rivayette, nebi Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü namazdan önce, <gülüyor> namazdan önce ilim halkaları oluşturmayı ne yaptı? Nehyet. Hadis Ebu Davud'da. Hasem bir hadis. Niye? Ya kardeşim, şimdi bir tarafta faziletli bir durum varken, faziletli bir amel varken, kusurunu almışsın, yürüyerek gelmişsin, Değil mi? kokunu sürünmüşsün, misvanı kullanmışsın, tertemiz elbiselerin, yeni elbiselerine girmişsin, erkenden camiye gelmişsin, tam başlayacaksın namaza, Çıkmışım iman bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ya bırak kardeşim, insanlar... Melekler defterleri açmış yazıyorlar. Sen engel olma insanlara. Değil mi? Ama bu yasak ne yaptı? Bakın insanlar bu sünneti unutturdu. Bugün camiye gittiğin zaman cuma kaka erken vakitte insanların oturduğunu ki erken vakitte giden de yok ya maalesef. Bu sünneti yaşamadıklarını görüyorsunuz. Halbuki sünnet olan nedir? İmam hutbeye çıkana kadar namaz, namaz kılmak. Ama camiye geldin saat 11.30'da ...kürsüde de vaz va va va va eden bir vaiz efendi var. İki rekat tahiyyetülmesin namazını kıldın. Ondan sonra oturdun. Kur'an okudun, zikir çektin. Ezan okundu. Kalkayım da iki rekat namaz kılayım. Olmaz. Çünkü bu böyle bir namaz yok. Cuma günü. Cuma günü ezan okunduğu zaman normal olan, sünnet olan ney? İmamın... ...minberde olması... Ezan biter bitmez. Kalkıp hutbeyi vermez. Ama insanlar aralara bir şeyler koydular. Farklı farklı şekiller yapıldı. Ne oldu? Sünnet arada unutuldu maalesef. Sünnet arada unutuldu. Evet. Diyor ki İmam El-Iraqi Rahimahullah Tabi dedi ya ondan önce İmam El-Iraqi'den önce <gülüyor> Eğer insanlar insanlar Cuma namazından önce Bugün nasıl bizim topraklarımızda Cuma namazından önce insanlar ne kılıyor? Dört rekat Cuma namazı sünneti kılıyorlar. Biraz sıkıştırdığın zaman Ne yapmaya başlıyor? Buna delil aramaya başlıyorlar. Diyor ki Ya kardeşim İmam Bukhari demiş ki Kitabında Babu's salati ba'del cüm'ati ve kableha Cuma'dan önce ve so Cuma'dan, so Cuma'dan e sonra ve Cuma'dan önce namaz kılmak bağlı. Al sana Buhari. ilmi donanımı olmazsa bir insanın hazırlığı olmazsa ne yapılır? Hemen küt. Yıkılır. Bak İmam Buhari Cuma'dan önce ve sonra namaz demiş. Ona diyoruz ki İmam Buhari... Bu Aynı kitabında şöyle bir başlık da var. Babus salati kable al ve ba'deha. Bayram namazından önce ve sonra namaz bahsi. Yani neyi kastediyor İmam Buhari burada? Bakın, Cuma namazından önce ve sonra namaz bahsini zikrettikten sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan şu rivayeti naklediyor. Diyor ki, sene Abdullah İbni Yusuf. Abdullah İbni Yusuf bize anlattı ki, Akhberana Malik Malik en-Nafi' o da İbn Ömer'den dedi ki Radiyallahu anhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yusalli qabla zuhri rak'atayn öğlenden önce 2 rekat öğlenden sonra iki rekat ve bada akşamdan sonra rekat fi evinde kılardı ve ba'da-l-işar'a iki rekat yatsıdan sonra 2 rekat ve kana la yusalli hatta Sonra namaz kılmazdı. Cuma'dan ayrıldıktan sonra giderdi kılardı. Fe yusalliyrak ateyn. İki rekat kılardı. Bak İmam Bukhari buradaki tercümedeki muradı şu. Cuma'dan önce ve sonra Peygamberin namaz kıldığı rivayet olunmuş mu? Bununla ilgili rivayeti getiriyor. Rivayette ne diyor? Cuma'dan sonra ne vardı? Yerinden ayrılır. İki rekat namaz kılardı. Aynısını bayram namazında yapıyor. Bayram namazından önce de biliyoruz ki ittifak ile ne yapılmaz? Bayram namazından önce namaz kılınmaz. Demek ki yani buraya tutulan adamın tutunduğu şey onun için bir delil olmaz. Başlığı görmüş hemen sarılmaya çalışıyor. Halbuki baktığı zaman hadise orada hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın cumadan sonra namaz kıldığı ne olmuş bizlere zikredilmiş. Diyor ki: "El Iraki ve ben üç imam için de sünnet-i mündeb'i görmedim." ve diyor Cuma'dan önce sünnetin mendup olduğuna dair kılınacağına dair bir söz bulmuyorum diyor. Um, bu nedenle bu iddia edilen sünnetin zikri Kitabü'l-Ümm'de İmam Şafii'de yok. İddia ediliyor ki sünnet namazın Adı geçmemektir diyor İmam Şafii'nin el Um kitabında. Ve laf il mesail lil İmam Ahmed. İmam Ahmed'in mesail kitabında da yok. Ve la enda gairihin min al aîmte al mutaqdimin fi ma alimtu bildiğim kadarıyla geçmiş alimlerin, mutaqdim alimlerin sözlerinde de böyle bir sünnet yok. Ve lihada faini aqul diyor ki İmam Iraki. Ondan dolayı ben derim ki, innalladîne usallûn hâdi sünne. Bu sünnet namazını kılanlar var ya diyor. Ler Rasul'u ittiba ne Rasul'u ittiba derler böylece yaptıklarından dolayı. Ve l Aime taklledo, ne de mesel imamların taklit etmektedirler. Bel taklledo al onlar kimi taklit etmektedirler? Mu taahir alimler, son dönemde gelenleri. Ellezi nehum fi kounih mukallidin ve gaira ki o mu taahir ilim talebeleri, onlar gibidirler. Çünkü onlar da nedir? Mukalliddir. Büyük imamları taklit etmektedirler. Diyor ki ne şaşılacak bir durum. Mukallit Mukallid, yani taklit eden bir kimsenin taklit yine kendisi gibi taklit eden bir kimseyi taklit etmesi ne acayip bir iştir diyor. Din önderleri, imamları var. Onlardan bu konuda hiçbir şey nakl olmamış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den de bir şey nakl olmadığını söylüyor. Ondan dolayı diyor ki bu namazı kılanlar kıldıkları bu namazla ne Rasul'e ittiba ederler, ne de mezheplerinin imamlarına ne yapmışlardır, taklit etmişlerdir. Son dönemde gelen insanların söylediği bir sözün ardına gitmişler. Bu şekilde ne yapmaktadırlar? Bu namazı kılmaktadırlar. Evet. Ya يَادَ الْقَدْرِ نَكْتَف۪ي Bu şekilde söylediklerimize bu derste ne yapalım? Son verelim, yeterli bulalım. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse Cuma hutbesinde tahiyyetül mescid mescid namazı kılınır mı kılınmaz mı cuma hutbesinde imam hutbe esnasında. bununla ne yapacağız cuma ile ilgili meselelere konular değineceğiz Subhanakallahumma hamdik eşhedü la